Evliliğin zorlaştığı bir dönemde evlilik görüşmesi nasıl olmalı? Dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Görüşme sayısı ne olmalı? Kalp ısınması nasıl olur? Bir de evliliğin kader boyutunu muhterem hocamız açıklar mı acaba demişler? Yani şimdi e, TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun işte evlenmelerle ilgili geçen haberlerde bir evet e, açıklaması vardı. Ülkemizde evlilikler iki şekilde yapılıyor. Birisi görücü usulle yapılıyor. İşte sizin oğlunuz var, gelin arıyorsunuz, diyorlar ki ya filanın bir kızı var. İşte mahalleye gidiyorsunuz, onların evinde onu görüyorsunuz, işte oğlan kızı kızı oğlanı görüyor veya bilahara oğlanla kız bir yerde buluşup görüşüyorlar. Yani iki aile birbirine ısınırsa, oğlan kızı kızı oğlanı beğenirse evleniyorlar, buna görücü usul diyor. Bir de e, flört ederek, e, arkadaşlık ederek, Aynı işyerinde, aynı okulda, caddede, sokakta, parkta, sinemada herhangi bir yerde iki genç birbirini görüyor. Efendim işte birbirlerine meylediyorlar. Ondan sonra gezip tozuyorlar. Sonra da evleniyorlar. Bir defa flört etmek dinen caiz değil. Yani e, siz yabancı bir erkekle veya yabancı bir kadınla, kızla kapalı bir mekanda bulunamazsınız. El ele tutup gezinemezsiniz. Yani e, evliliklerin illa görücü olması şart değil. Siz iş yerinde gördüğünüz, okulda gördüğünüz birisini beğenip ona talip olabilirsiniz. Yani aşık olabilir miyiz hocam? Aşık da olabilirsiniz. Niye? Bu elinizde değil ki. Yani gönlünüzü kaptırırsınız. Şimdi nasıl anlayacağız ona karşı meyildir duyduğumuzu? Yani içinizde ona karşı bir sıcaklık hissettiyseniz yani onun... Davranışlarını, yüz hatlarını, endamını, boynu, posunu beğendiyseniz, vesini beğendiyseniz problem yok. Şey bu. Yani nişanlık dönemi zaten eşlerim birbirine tanıma dönemidir. Ve nişanlık döneminde de hiçbir çift diğerini yüzde yüz tanıyamaz. Evlilikte gerçek yüzü ortaya çıkar. Yani nişanlıyken yani ya dönem. daha öncesinde daha şirin gözükebilir, daha light e, yumuşak <gülüyor> olabilir. Evet. Evlilik de e, iş değişebilir. Ya yani bu biraz karşılıklı anlaşmaya bağlı. Peremlerimiz evlenmek, yani gençlere evlenmek istediklerine baksınlar diyor. E, yani güzellik göreceli bir şeydir. Hani Ferhat Şirin için dağları delmiş ama Şirin dediğiniz kız böyle e, kuru, zayıf, ince bir şey. Yani şimdi sizin çok güzel dediğinizde bir başkası ya bunun neresi güzel diyebilir. Yani siz bir aşık olursunuz, çok seversiniz e, ama bir başkası olan bunun neyine aşık oldu diyebilir. Tamam Bu e, beğenmek, sevmek, güzel görmek veya erkeklere karşı yakışıklı görmek tamamen e, kişilerin bakışlarına bağlı, e, göreceli bir şeydir. Dolayısıyla yani e, görücü usulü de olabilir, e, İslami kurallara, İslam'ın edep ve ahlakına aykırı hareket etmek, Et, hareket e, etmek işte Kur'an ahlakına aykırı olmamak şartıyla hani e, iş yerinde, okulda vesairede görüşüp konuşarak da e, evlenmek caiz olabilir. Hocam bu görüşmeler mesela halka açık bir mekanda baş başa olur mu? Olur. Yani illa şimdi şöyle, son zamanlarda şöyle bir şey söylüyorlar. Hem görücü usulüyle hem de işte bir yakınlık değil sonucu mi? olsa da yanında bir kimse üçüncü bir kişi daha olduktan sonra görüştürüyorlar. Şöyle, şöyle Yani diyelim ki siz şurada bir e, pastane var mesela. Aynı zamanda işte pastane yürüyor, çay içiliyor. Birçok insan var. Etrafı açık. Yani gizli kapaklı bir yer değil. Orada oturup mesela bir çay içerlerse yani e, İslami edeb, edebe uyumak kaydıyla burada işte Açık saçık olmayacak, lüzumsuz şeyler konuşmayacaklar. E, konuşarak birbirlerini tanımaya çalışacaklar, bunda bir şey yok. Çünkü programlarımız zamanına baktığımız zaman, mesela Medine'de pazar var. Pazarda hem satıcılar hem alıcılardan kadın var yani. Şimdi kadın bir satıcıya erkek müşteri geliyor veya erkek bir satıcıya kadın müşteri geliyor. Yoksa e, yani kadınları ayrı bir dünyaya işte erkeklere ve ayrı dünyaya böyle bir şey yok yani ee, şimdi bir camide arka mahfilde kadınlar namaz kılacak illa önüne perde çekilip bir kardeşim millet namaz kılarken erkekler dönüp dönüp arkaya mı bakacaklar siz otobüse binerken bir şey yapmıyorsunuz sokakta gezerken bir şey demiyorsunuz efendim AVM'lerde alışveriş merkezlerinde marketlerde gezerken bir şey yok yani camiye gelince mi böyle bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan daha mı dindarız biz? Peygamberimiz ne yapmıştı? Önce erkekler. Önce erkekler, sonra erkek ergenlik çağına gelmeyen çocuklar, sonra kadınlar. Yani kadınların en arkada olması da şeyden değil yani. Hani yine onları zaman, öncelediğimizden aslında. Şöyle. Yastım yani yani doğru düzgün elbiseleri bile yoktu. Yani şimdi dolayısıyla ee, bakmak, konuşmak, giyinmekte, Kur'an'ın verdiği, İslam'ın verdiği ayet ve hadislerde yer alan ölçülere uymak kaydıyla yani iki insan, e, iki medeni insan gibi, adam gibi görüşüp konuşabilirler. Buna bir beis yok. Ya hatta evliliklerinin sağlıklı yürümesi için de bu gerekli bir var. şey tabii. Evet.